hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Kur'an'ın birçok yerinde, akletmez misiniz, düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz gibi ifadelerle karşılaşırsınız. Kimi yerde bunlar emir sigasıyla, kimi yerde ise tavsiye babından gelen cümlelerdir. Bazen peygamberlerin, bazen de salih insanların ağızlarından dökülen kelimelerdir akletmek, düşünmek, tefekkür etmek gibi kavramlar arasında bazı nüans farklılıkları olsa da ortak payda olarak tefekkür kelimesinin bunlar arasında daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz. Allah'ın subhanehu ve teala her emri, nehi ve tavsiyesi muhakkak insanların lehinedir. Ona dünya ve ahirette fayda sağlayacak şeylerdendir. Çünkü insanı yaratan ve onun için neyin hayır veya şer olduğunu en iyi bilen O'dur. Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, her şeyden haberdardır. Mülk 14 Bir emir nehi veya tavsiye bile müminin zihninde böyle karşılık buluyorken, tefekkürle ilgili defalarca tekrarlanan nasların ne kadar önemli olduğunu söylemek bile garip olur herhalde. Gerçekleştirildiğinde en basitinden Allah'ın subhanehu ve teâlâ bir emrine uymuş olacağımız tefekkür, yokluğundaysa insanı esveli safiline sürükleyebilir. Çünkü her nimetin bir şükrü vardır. Allah'ın bize lütfettiği düşünme melekesine dilimizle hamd ettikten sonra ikinci adımı atmalıyız. O da aklı onun rızasına uygun olarak kullanmaktır. Böyle yapılmadığında insan aklı yokmuş gibi muamele görecek, o haliyle hayvanlardan da aşağı bir seviyeye yuvarlanacaktır. İşte taklitçi cahili toplumun fertleri de akıllarını Allah'ın subhanehu ve Teala rızasına uygun olarak kullanmadıkları için köreltmişlerdir. Allah'ın ayetleri ne kadar okunursa okunsun anlamazlar. Dediler ki, ey Şuvayb, biz senin söylediklerinden çoğunu anlayamıyoruz. Hud 91 fakat üzerine düşünülecek mesele, dünyevi bir çıkar olduğunda işler değişir. Ya da kafa yorulması gereken konu, Allah'ın dinine muhalefet olduğunda, gerekirse aklın sınırları bile zorlanır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası. Ne biçim ölçtü, biçti. Tekrar tekrar kahrolası. Ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra büyüklük tasladı. Ve hemen dedi ki, bu nakledile ile gelen bir sihirden ibarettir. Bu insan sözünden başka bir değildir. Müddessir 18-25 Ayetler vahye karşı, nasıl olsa propaganda yapılması gerektiğini düşünen Mekke'nin ulularından Velid bin Muire'nin halini vasfediyor. Buna karşılık Allah'ın tehdidi ise, kalpleri yerinden oynatacak şiddette. Beni onunla baş başa bırak. Müddessir 11 Neyi tefekkür etmeli? Cahili toplumun fertlerine benzememek için akıl nimetinin şükrünü muhakkak eda etmeliyiz. Bunun birçok yolu vardır. Bunlardan bir tanesi de tefekkürle akla canlılık vermek, kalbi titretmek, öğüt almaktır. Neyi tefekkür edebiliriz sorusunun cevabını Kur'an'dan aradığımızda karşımıza onlarca ayet çıkar. Kitapta tefekkürün sınırı o kadar geniş tutulmuştur ki kainatta ona dahil edemeyeceğimiz hemen hemen hiçbir şey yok gibi. Ama hem bir fikir vermesi, hem de tefekkürle ilgili birkaç küçük adım atabilmek için ayetler ışığında bir takım örnekler vermeye çalışacağız. Vahyi ve davetçinin kişiliğini düşünmek. Onlar Kur'an'ı de niye düşünmeyecekler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Muhammed 24 İnsanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye sana da bu zikri indirdik. Nahıl 44 Tefekkür, vahyin iniş gayelerinden bir tanesi olacak kadar önemlidir. İnsanlar düşünsünler diye kitap vahyolunmuştur. Yoksa mezarlıklarda, kutsal günlerde tilavet olunsun, kim güzel kıraat edecek diye harfler patlatılacak şekle sokulsun diye değil. Bu ayetler olmasaydı bile, sağlıklı bir şekilde kâr-zarar hesabı yapan birisinin şunu düşünmesi gerekirdi. Dünya ve ahiret saadetini sağlayacak her şey, bu iki kapak arasında. Öyleyse başka yerlerde çıkış aramaya ne gerek var? Hayatımın geçmiş döneminde vahyin aydınlığından mahrum olarak geçirdiğim zamandan ne hayır gördüm? Öyleyse Kur'an üzerine düşünmeli, onu hayata tatbik etmeli. Bir de İslam davasını omuzlamaya çalışanlar açısından bakmalı olaya. Davetin en mükemmelini gerçekleştiren o kutlu nebi, geceleri neden ağır ağır okuyordu o satırları? Elbette düşünmek, öğüt almak, azık yüklenmek için. Allah'ın subhanehu ve Teala Habibi bile buna ihtiyaç duyuyorsa, Rabbimizin kelamına yoğunlaşmaya biz ne kadar muhtaçız? Hizmet için koşuşturmaktan tefekküre zaman bulamıyorum, cümleleri ne kadar da acı. Herhalde bu cümlenin doğrusu şöyle olmalı. Tefekkür etmediğim için, azık yüklenemiyorum, zamanım bereketlenmiyor, o yüzden hiçbir iş yetişmiyor. Silkinip kendine gelenler, geceleyin Rabbinin kelamıyla haşır neşir olanlar, ilk gecenin sabahında bambaşka bir insan olarak uyanacaklarını hayal etmesinler. Allah subhanehu ve Teala katında erişilmeyi hedeflenen her şerefli mertebeye az bile olsa sürekli çalışmayla ulaşılabilir. Tefekkürde de aynı kural geçerlidir. Kur'an, ile beraber davetçinin kişiliğini düşünmesini de ister. Çünkü herhangi bir sözün, davetin değeri kimden geldiğine ve aracının kim olduğuna göre değişir. De ki, ben size ancak bir öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer veya teker teker ayağa kalkın. Sonra da bu arkadaşınızda bir delilik olmadığını düşünün. O ancak şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir korkutucudur. De ki, sizden istediğim herhangi bir ücret varsa o sizin olsun. Benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir. O her şeye tanıktır. Sebe 46-47 Evet, yeryüzünde her kim neye çağırıyorsa, muhakkak o da kendisi için dünyevi bazı faydalar gözetiyordur. Bunun tek istisnası ise, Allah'ın subhanehu ve Teala dinine davet eden nebiler ve ihsan ilkesiyle elçilerin yoluna bağlı davetçilerdir. Onlar, ayetin ifadesiyle Rablerinin yanındakilere vurgundurlar. Davetçinin kişiliğini tefekküre yönelten bu ayetlerin, şirk toplumuna ve davetçilere bakan iki yönü vardır. Davetçiyi ilgilendiren kısmı, kendisini ve fiillerini sürekli sorgulaması ve gözden geçirmelidir. Ben Allah'ın dinini insanlara neden anlatıyorum? Beni buna iten gerçek sebep ne? İşin ucunda maddi bir kazanç var mı? Acaba insanların çoğundan farklı şeyler söyleyip kendimi tatmin mi etmek istiyorum? Yoksa normal yaşantımda elde edemeyeceğim bazı ayrıcalıklara bu şekilde yaklaşabileceğimi mi düşünüyorum? Muhataplarım arasında ayrım yapıyor muyum? İnsanlara ben anlatırım, sonra da ne yaparlarsa yapsınlar gözüyle mi bakıyorum? Yoksa onları daha bir süre önce benim de debelendiğim çukurlardan çekip çıkartmak için sürekli bir çaba için miyim? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, amellerimizi hayat veren ihlasımızın resmini çekip önümüze koyacak, davet yolundaki eksikliklerimizi ortaya çıkaracaktır. Ayetin topluma bakan yönü ise açıktır. Ey Allah'ın diniyle duyduğu her şeyi toptan reddeden, davetçilere olmadık yakıştırmalarda bulunan kalabalıklar. Size bu dini anlatan peygamberlerin, onların yollarını izleyen davetçilerin ne tür bir dünyalık çıkarı var? Yaşantıları Allah'ın kelamını anlatmaya başladıktan sonra kolaylaşmış mı, yoksa dertler üstüne dertler mi yüklenmişlerdir? Nuh'un aleyhisselam 950 sene davetine toplumun en alt tabakasından 10-15 kişi icabet etti. Sizin alaylarınızı, hakaretlerinizi, dayaklarınızı, sürgünlerinizi üzerinde daha çok çekmesi dışında bir değişiklik oldu mu hayatında? O 10-15 kişinin imanı ne tür bir menfaat sağladı Nuhalehisselam Kısmen rahat ve sakin bir hayat sürdürürken, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Hatice! Artık uyku devri bitti diye ayağa kaldıran ve bir daha da oturtmayan o 23 yıllık hayatta, ne zorluklar yaşandı görmüyor musunuz? Sadece topraklarında Allah'ın şeriatının uygulanmasını istedikleri için, dünyanın her bir tarafından küfür ordularının gelip, on yıllardır mallarını, canlarını gasp ettikleri insanların hayatları, size bir şeyler anlatmıyor mu? Evet, onların hiçbirisinin hedefinde dünya ve içindekiler yoktu. Rablerinin rızası, onlar için her şeyden daha güzel. Öyleyse senin bile inanmadığın söylemlerle davetçileri karalamayı bırak ve dini ekmek kapısı olarak gören, üç kuruşluk dünya metası için Allah'ın ayetlerini şekilden şekle sokan din tüncarlarıyla hak yolun sebatkar davetçilerini birbirine karıştırma. Düşün ve tek amacı seni ateş çukurundan kurtarmak olanlara elini uzat, ta ki felaha eresin. kainatı ve içindekileri tefekkür tefekkürle ilgili ayetlerin en yoğun şekilde geçtiği yerler, elbette ki kâinat ve içindekilerden bahsedilen bölümlerdir. Allah subhanehu ve Teala birçok surede, yerde ve gökte bulunanlara, insanın dikkatini çeker ve bunların üzerine düşünmesini ister. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün değişmesinde, insanlar için faydalı şeylerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip, Ölümünden sonra onunla yeryüzünü dirilttiği suda ve orada her çeşit canlıyı yaratıp yaymasında, rüzgarları göndermesinde ve gök ve yer arasında boyun eğdirilmiş olan bulutlarda aklını kullanan bir topluluk için nice ayetler vardır. Bakara 164 Kur'an okurken bu tip ayetler karşımıza birçok kez çıkmasına rağmen maalesef en az üzerinde durduğumuz kısım olmaktadır. Halbuki Allah'ın subhanehu ve teâlâ Ayetlerinden istisnasız her birisinin muhakkak bir faydası vardır. Peki bu ayetleri, anlattığı harikuladelikleri hiç tefekkür etme ihtiyacı hissetmeden, hemencecik okuyup geçmemizin sebebin ne? Eğer kitabı muhalifleri susturacak reddiyeler bütünü olarak görüyorsak, sadece bu ayetleri değil, daha başka yüzlerce ayete de aynı muameleyi yapıyoruz demektir. Yine de biz hüsnü zan besleyelim. Ve artık Müslümanların Allah'ın subhanehu ve Teala kelamını, kendi eksikliklerini görmek, daha iyi bir kul olmak için okuduğunu varsayalım. Bu durumda yukarıda sorduğumuz sorunun cevabı şudur. Göz ne kadar harika olursa olsun bu sahneleri defalarca gördüğü için alışmıştır. O kadar ki güneşin doğuşu, batışı, gece gündüzün oluşumu ve buradaki düzen, sokağımızdaki trafik kazası kadar dikkatimizi çekmemektedir. Çünkü bu kuladeliklere yaşadığımız gün sayısınca şahit olmuşken, belki o korkunç kazayı hayatımızda ilk defa görüyoruzdur. İşte burada tefekkürle yoğrulmuş akıl ve kalp devreye girer. O bu sahneleri her gördüğünde, bugün hava çok sıcak ya da soğuk, rüzgar fena esecek ve benzeri değerlendirmeler ve olayların bedenine etkisinin ne olacağını düşünmekle yetinmez. Aynı zamanda bunların, manevi halinde de değişimlere yol açması için çabalar. Mesela güneşin harareti, cehennemin yakıcılığını, kışın soğuğunu, cennetin ne sıcak ne soğuk oluşunu hatırlatır. Doğal olarak, Rabbinin azabından çekinir, rızasını kazanmayı ümit eder. Madeni bir paranın denize bırakıldığında, anında denizin dibini boyladığını, tonlarca ağırlıktaki gemilerinse, suyun üzerinde güvenli bir şekilde yol aldıklarını görünce, Aklına sadece teknolojinin ne kadar geliştiği gelmez. Bilakis Rabbinin azameti gelir. Onun kainatta geçerli olan tabiat kanunlarının eksiksiz bir şekilde uygulandığına şahitlik eder. Yerde ve gökteki her şeyin ister istemez onun kudretine nasıl da boyun eğdiklerini fark eder. Tüm bunlara rağmen değersiz bir maddeden yaratılan kendisinin, defalarca büyük arşın Rabbine isyan ettiğini hatırlar, ürperir. Günahlarına ah vah eder. Bir daha yapmamak için samimi olarak söz verir. Şahit olduğu bu sahnelerin, ta ilk insandan beri devam ede geldiğini düşünmesi, imanını ve sözündeki sebatı daha da arttırır. Rahmetinin önünden, Rüzgarları müjde olmak üzere gönderen O'dur. Nihayet bunlar, yüklü bulutları kaldırınca, ''Biz onları ölmüş kurak bir yere süreriz ve ondan su indiririz ve derken o suyla ürünün her türlüsünü çıkartırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Bunları iyi düşünüp ibret alasınız.'' diye açıklıyoruz. Araf 57 Ayette zikredilen aşamaların hepsinde bariz şekilde Allah'ın subhanehu ve Teala iznini görüyoruz. Rüzgarlar Allah'ın emriyle bulutları hareket ettiriyor. Bulutlar da aynı emre boyun eğerek rahmeti bırakacakları topraklara yöneliyor. Bir gecikme, yanlış istikamet, sapma diye bir şey asla yok. Her bir yağmur tanesi yine onun izniyle hayat verilecek toprağa kavuşuyor. O tanelerin düştüğü topraklardan tatları, renkleri, kokuları, şekilleri, faydaları birbirinden farklı binlerce şey Rabbinin izniyle çıkıyor. Aynı şekilde bu sahnelere yaklaşımda da taklitçi, Cahili toplumun fertleriyle kalbini ve zihnini tefekkürle dinç tutmuş mü'min arasındaki fark belirginleşecektir. Taklitçi, ayette zikredilen olayların ürün kısmıyla ilgilenir. Midesine girecek şeyin nasıl oluştuğunun onun için bir kıymeti yoktur. Asıl mesele, zevklerini nasıl tatmin edeceği, dünyadan nasıl daha fazla faydalanacağıdır. Görüntü aynıdır ama bakan göz farklı olunca, Manzara da değişir. Tefekkür eden müminde, taklitçinin elde ettiklerinden, kendisi hakkında ne kadar takdir edilmişse nasiplenir. Ama bununla yetinmez, rüzgarla başlayıp, eline aldığı nimetle sonuçlanan bu muhteşem zincirin, her halkasında eşsiz kudreti tefekkür eder. Bir mümin olarak inandığı ilahın azameti, ona güç katar. Yeryüzünde, asla yıkılmaz gözüyle bakılan tavutların saltanatlarının, yağmurun bir süre yağmamasıyla ne hale geleceklerini düşünür. De ki, bana haber verin, eğer suyunuz yerin dibine geçirilirse, size kim kaynar su getirebilir? Mülk 30 Böylece insanı Rabbinin korkusu dışında hiçbir korku istikametten alıkoyamaz. Aynı zamanda kimseye minnet etmez, sadece nimetin tek sahibine kulluk yapar. Yerden biten her şey, ona hesap gününü ve ne hazırlık yaptığını hatırlatır. Şimdiye kadar iki ayet ışığında tefekkür eden bir müminin farkını ve kainat üzerine düşünmekle zihninde neler canlanabileceğini anlatmaya çalıştık. Çalıştık diyoruz çünkü kainatı tefekkür ederken akla gelen şeylerin hepsini yazabilmek imkansızdır. Çünkü kainat her tefekkür edene o anki ruh haline göre farklı şeyler hatırlatır, olağanüstü manzaralar gösterir. Mesela Rabbine dönmeyi arzulayan ama affedilmeyeceğinden korkan bir günahkara kainattaki her şey şunu anlatır. Rabbin o kadar merhametlidir ki kendisine oğul isnat edenleri bile yeryüzündeki düzenden nasiplendirir. Belki dönerler diye azap etmez. Nimetini kesmez. Onlara Rahman ismiyle rahmet eder. Nasıl olur da hatasını fark edip de kendisine dönmeyi düşünen birisini geri çevireceğini düşünebilirsin. Aynı sahnelere şahit olan, ama kulluk görevini yerine getirmek için çabalayan kişi içinse, tefekkür şöyle sonuçlanabilir. Aman ha, dikkat et, sakın amellerini beğenip, yeterli göreyim deme. Şu ana kadar yaptığın ve ölünceye kadar yapacağın hayırlı amellerin hepsi toplansa, aldığın bir nefese, şahit olduğun bir renge, Toprağa düşen bir damlaya bile karşılık olmaz. Ancak Allah merhamet ederdi, amellerini kabul ederse durum değişir. Senin Allah katında böyle bir garantin var mı? Öyleyse yakın geleceğe kadar kulluğa devam. Özet olarak kainatta gerçekleşen hadiseler insana Rabbini ve onun yanındakileri hatırlatıyorsa, tefekkür meyvelerini vermeye başlamış demektir. Tefekkürsüz geçirdiğimiz her günse taklitçi cahili toplumun fertlerine benzediğimiz ve kayıpta olduğumuz günler olarak hanemize yazılacaktır. Yazımızı tefekkürde en üst mertebede olan Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir örnekle noktalayalım. Enes radıyallahu an şöyle buyuruyor. Biz Peygamberle birlikteyken yağmura tutulduk. Resulullah elbisesini çıkarttı. Öyle ki yağmurdan ıslandı. Biz, ey Allah'ın Resulü, Niçin böyle yaptınız diye sorduk. O da "Bu yağmur yüce Allah tarafından daha yeni geldiği için yaptım." buyurdu. Mütefakun aleyh. Salat ve selam onun üzerine olsun. Duamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdır. Bu yazı Tevhid dergisinin 14. sayısında yayınlanmıştır.